Bismillah ve'lhamdülillah ve'l-salatu ala ya Resulillah. Kardeşlerim, Ramazan'la ilgili ses kayıtlarımızın üçüncüsü teravih namazı ve sahurla alakalı olacak inşallah. Kardeşlerim, teravih, terbiha kelimesinin çoğulu olup nefsin istirahat etmesi demektir. Sözlükler de bu şekilde gelmektedir. Daha sonra bu kullanım Ramazan gecelerinde kılınan namazların adı olarak yaygınlaşmıştır. Şöyle ki, İmam her dört rekatta bir oturup istirahat ettiği için cemaatle birlikte bu namaza teravih namazı yani istirahat edilen namaz manasına bu isim verilmiştir. Kardeşlerim teravih namazı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan'da cemaatle kılmak suretiyle bize bıraktığı önemli bir sünnetidir. Ancak farz olmasından korktuğu için ümmeti güç yetiremez diye sürekli cemaatle kılmayı terk etmiştir. Çok değerli fazileti olan bir namazdır. Teravih. Şöyle ki, İmam Müslim'in sahihinde ve Bukhari'de gelen bir hadis-i şerifte Ebu Hureyre radiyallahu bize şöyle anlatmakta. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları farz olduğunu emretmeksizin Ramazan gecelerini namaz kılarak geçirmeye teşvik eder ve şöyle derdi. Men gâme ramadâne imanen ve ihtisaben Gufir alehu ve ma takallemen min denbi. Her kim iman ederek, inanarak Ve sevabını karşılayın Allah'tan olarak Ramazan'ı Kıyam ile geçirirse Yani Ramazan gecelerini namazla geçirirse Geçmiş günahları bağışlanır Buyururdu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efat edinceye kadar durum bu şekilde devam etti İnsanlar teravih namazını Cemaatle kılmayı bırakıp Tek başına evde kılmaya devam ettiler Sonra Ebu Vekir radıyallahu anh'ın hilafetiyle Ömer radıyallahu anh'ın hilafetinin başına kadar durum bu şekilde devam etti. Sonra da Ömer radıyallahu anh insanları Ubey bin i Ka'b radıyallahu anh'ın kıraati üzere birleştirip onun arkasında teravih namazını cemaatle kılmaya başlamıştır. Demek ki Ramazan gecelerini kıyam ile geçirmek geçmiş günahların bağışlanmasına sebep olacak büyük bir ibadet. Buna işaretecek başka bir hadis-i şerif, i̇bn Huzeyminin Huzeymen'in sahihinde tergıb ve de gelmekte. Albani rahimehullah bu hadisi sayı olduğunu söylüyor. Amr bin Murra el-Cüheni radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Kuda kabilesinden bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek şöyle sordu. Ey Allah'ın elçisi, ben Allah'tan başka hakkıyla ibadete layık hiçbir ilahın olmadığına ve senin Allah'ın elçisi olduğuna şahitlik edersen. Beş vakit namazları kılarsam Bu ay yani Ramazan ayını oruç tutarsam Ramazan gecelerini Namaz kılarak geçirirsem Ve zekatı verirsem buna ne dersin Sorusu bu şekilde Bu sahabenin Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurdu Bu hal üzere ölen kimse Kıyamet günü sıddıklar ve şehitlerden olur Allahu akbar Evet kardeşlerim Sahabenin sorusuna geçen Susları hatırlayalım kelime şahadette yani Allah'tan başka ilah olmadığına ve Resulullah'ın Allah'ın elçisi olduğuna şahitlik etmek. Beş vakit namaz kılmak, Ramazan orucunu tutmak, zekatı vermek. Arada ilaveten Ramazan gecelerini namaz kılarak geçirirsem buna ne dersin dediği cevap, bu şekilde ölen kimse sıddıklar ve şehitlerden olur. Peki bazılarının kafasında soru işareti var. Hoyratça iddia ediyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Teravih namazı kıldırmamıştır ve cemaat yapmamıştır. Bunu reddediyorlar. Peki bunun delili var mı? Elbette ki delili var. Sünenlerde Ebu Davud da 1375 numarayla, Tirmizi de 803 numarayla, Nesai'de 1364 ve 1605 numarayla, İbn-i Mace'de 1327 numarayla, Dar-ı 1784 numarayla ve Ahmet'te 21.749 numarayla gelen bir hadis-i şerifte. Ramazan gecelerinde cemaatle namaz kılmanın, teravih kılmanın meşru oluşu anlatılmakta ve bunun faziletine işaret edilmektedir. Ebu Zer radiyallahu şöyle anlatmakta. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Ramazan orucunu tuttuk. Ramazandan yedi gece kalıncaya kadar bize teravih namazı kıldırmadı. Sondan yedinci gecenin Ramazan'ın bitmesinden sondan yedi gece önce Gecenin üçte birlik bölümü geçinceye kadar bize namaz kıldırdı. Teravih namaz kıldırdı. Ramazan'dan 6 gün kalınca bize namaz kıldırmadı. Yani ertesi gün namaz kıldırmadı. Ramazan'dan 5 gün kalınca gecenin yarısı geçinceye kadar bize namaz kıldırdı. Teravih namaz kıldırdı. Biz ey Allah'ın elçisi bu gecenin kalanını da bize fazladan kıldırsaydın dedik. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurdu, bir kimse imam namazını bitirip ayırılıncaya kadar imamla birlikte namaz kılarsa, teravih namazı kılarsa, o gecenin tamamını namaz kılarak geçirmiş gibi ecir alır, buyurdu. Ebu Zer radiyallahu anh sözüne devam ediyor. Daha sonra Ramazan'dan dört gün kalınca bize namaz kıldırmadı. Ramazan'dan üç gün kalınca ailesini, eşlerini topladı. İnsanlar da toplandılar. Ve bize öyle bir namaz kıldırdı ki felahı kaçırmaktan korktuk. Bu hadisini dinleyen ravi Ebu e, felah nedir diye sorunca Ebu Zer dedi ki radıyallahu aleyhi ve felah sahur yemeğidir. Yani bize öyle bir namaz kıldırdı ki sahur yemeğini yiyemeyecek kadar uzattı. Neredeyse şefa'a yakın vakte kadar bize namaz kıldırdı. Son üç gecede der. Ebu Zer radıyallahu anh, sözüne devam eder. Der ki sonra Ramazan'ın geri kalan gecelerinde bize namaz kıldırmadı. Evet kardeşlerim, kaynaklarıyla ve numaralarıyla beraber söyledik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teravih namazı kıldırmıştır. Hem de uzunca kıldırmıştır. Yemeğe, yemeğe vakit kalmayacak kadar neredeyse uzun süre kıldırmıştır. Ancak bunu sürekli yapmamıştır. Çünkü sahabe-i kiram onunla her ne kadar teravih namazı kılmak için arzulu olsa, iştiyaklı olsa da henüz din tamamlanmamıştı. Peyder pey inmeye devam ediyordu. Peygamberimizin uygulamasından dolayı ve sahabenin ona ihtivasından dolayı cemaatle teravih namaz kılmak ümmete farz olur ve ümmet de buna güç diye Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem insanlara sürekli namaz kıldırmamıştır. Bu da yine sahih de gelmektedir. Evet buradan anladık ki teravih namazlarıyla Ramazan gecelerini ihya etmek meşrudur. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de yaptığı bir iştir. Az önce aktardığımız hadisin içerisinde kim ramazını kıyam ile ihya ederse hadisinin manası namaz kılarak yani gece namazı kılarak ihya ederse diye anlaşılmıştır. Birçok İmam bunu söylemiştir. İmam-ı Nebih-i Rahimahullah da Ramazan'ı ihya etmek teravih namazı kılmakla hasıl olur buyurmaktadır. Teravih namazının cemaatle kılınmasının meşru olduğu anlaşıldı. Peki teravih namazını cemaatle mescitte kılmak mı daha faziletlidir? Yoksa evde kılınan faziletlidir. Bu hususta alimler arasında ihtilaf var. Hangisinin daha faziletli olduğu hususunda ihtilaf var. İhtilaf da şundan kaynaklanmaktadır. İmam Bukhari'nin 731 numarayla zikrettiği, İmam Müslim'in de 781 numarayla zikrettiği bir hadiste Zeyd bin Sabit radıyallahu anh, şöyle anlatmıştır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da mescitte hasırdan yapılmış bir oda edindi. Namazı o odada kılmıştı. Bir grup sahabe yanında toplanmış ve onunla birlikte namaz kılmıştı. Sonra bir gece Nebi Sallallahu Aleyhi ve sellem'in sesini duymadılar. Onun uyuduğunu zannettiler. Uyansın ve çıksın diye asraptan bazıları öksürmeye başladılar. Bunun üzerine Nebi Sallallahu Aleyhi ve sellem hasırdan yapmış çadırından dışarı çıkarak buyurdu ki yaptığınızı gördüğüm şeye o kadar çok devam ettiniz ki bunun size farz olacağından kork. Yani teravih namazının cemaatle mescitte kılınmasının size farz olacağından korktum. Size farz kılınmış olsa buna güç yetiremezsiniz diyerek sözüne devam etti. Öyleyse siz namazı evlerinizde kılın. Çünkü farz olan hariç kişinin en faziletli namazı evinde kıldığı namazdır buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet bu olayın fukuk bulduğu vakit ne zaman? Ramazan ayı. Nerede vuku buldu? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidinde vuku buldu. Hüküm nedir? Farz olan namazlar dışında en faziletli namaz, kişinin evinde kıldığı namazdır. Öyleyse kardeşlerim, teravih namazını evde kılmak, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidinde kılmaktan bile daha faziletli olunca bu hadis gereği, o zaman diğer mescidler içinde bu söz konusudur. Ancak Ömer ibnül Hattabı radıyallahu anh ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vefat etmeden önce benden sonra şu iki kişiye uyun Ebu e ve Ömer'e diyerek işaret ettiği kişi Ömer bin Hattab'dır radıyallahu anh. O insanları teravih namazı için mescitte bir imamlar var. Übey ibn-i radıyallahu anh arkasını birleştirip de teravih namazının cemaatle mescitte kılınmaya başlanmasıyla teravih namazının mescitte kılınması İslam'ın şiarı haline gelmiş ve Müslümanlar bunu devamlı olarak kılmaya başlamışlardır. Bu sebeple alimlerimiz teravihi camilerde kılmanın, evlerde kılmaktan daha faziletli olduğunu görüş bir varmışlardır. Bununla ilgili de başka deliller vardır. Ancak içinde bulunduğumuz şartlar ve durumlar gereği maalesef bizler camilerimizi kullanamıyoruz. Camilerde özellikle de cemaat de eda edemiyoruz. Öyleyse evlerde de cemaat de kılmak caizse ve faziletliyse bizim bu faziletten geri kalmamamız ve mutlaka bu fazileti Geldirtmeye çalışmamız gerekir. Evet. Ömer bin Hattab radıyallahu anh, insanları bir tek imamın arkasında mescitte teravih namazı için toplaması ile ilgili rivayetle aktaralım. İmam Bukhari'nin sahihinde 2010 numarayla gelen hadiste şöyle anlatılmakta bize. Abdurrahman bin Abdülkari şöyle demiştir. Bir Ramazan gecesi Ömer bin Hattab radıyallahu anh, birlikte mescide çıktık. Bir de baktık ki halk grup grup Orada burada toplanmış. Kimi kendi kendine tek başına yani. Kimileri birilerine uyarak namaz kılıyorlar. Ömer radıyallahu dedi ki şüphesiz ki bunları iyi okuyan birinin arkasına toplarsam daha güzel olacağını sanıyorum. Sonra karar verip onları ümmetin karisi Übey ibn-i Ka'b radıyallahu arkasında topladı. Bir başka gece onunla birlikte yine çıkmıştık. Halk imamlarının arkasında namaz kılıyorlardı. Ömer radıyallahu an, bu ne güzel bir iştir diyerek bu gördüğü manzaradan hoşnut oldu. Oradaki cemaat gecenin başlangıcında namaz kılıyorlardı. Ömer radıyallahu anh gecenin sonuna doğru kılanları kastederek şöyle devam etti. Şu anda namaz kılmayıp uyuyanlar yani uyanıp da geceliğin namaz kılacak olanlar şu an kılanlardan daha üstündür. Evet Ömer radıyallahu anh'ın dağınık dağınık grup grup veya tek tek namaz kılanları bir imamın arkasında toplayıp tarihi cemaatle mescitte bir imamın arkasına kıldırması bu şekilde vakulmuş ve bu olaydan sonra artık tüm ümmet içerisinde teravihin cemaatle mescitte kılınması bir sünnet ve şiar haline gelmiştir. Allah'ından razı olsun. Şimdi gelelim teravih namazının rekat sayısına. Kardeşlerim teravih namazının rekat sayısı hakkında ehl sünnet alimler arasında 3 görüş vardır. Birinci görüş teravihin 8 rekat olduğu görüştür ki bu muhakkik alimlerin genelinin görüşü ve hadisçi muhaddis alimlerin görüşüdür. İkinci görüşe göre teravih 20 rekattır. Üçüncü görüşe göre 36 rekattır. Bizler şahsen birinci görüşün delillerin sıhhatinden dolayı daha esabetli olduğunu düşünüyoruz. Ancak bir şartla tabii ki o şartta söyleyeceğim. Bununla ilgili hadisleri okumak istiyorum. Birincisi Ayşe Validemiz'den gelmekte. Bukhari ve gelen bir hadis-i şerif. Diyor ki Ayşe Validemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne Ramazan'da ne de Ramazan'dan başka gecelerde on bir rekattan fazla namaz kılmış değildir. Evet lütfen ibareye dikkat edin. Ne Ramazan'da ne de Ramazan'ın dışında gecelerde on bir rekattan fazla namaz kılmış değildir. Devam ediyorum hadise. Önce dört rekat kılardı ki onların uzunluğunu ve güzelliğini sorma. Öyle güzel ve uzun kılardı ki dört rekat kılardı. Sonra 1-4 rekat daha kılardı ki gene onların da güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Sonra 3 rekat namaz kılardı ki bu da bitirilir. İkinci hadisimiz Cabir bin Abdullah radıyallahu teala gelmekte. O da diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bize Ramazan ayında 8 rekat namaz kıldırdı. Sonra da bitir kıldırdı. Bu hadis Ebu Yala'da ve Taberan'da rivayet edilmiştir. İmam Albani rahimahullah İbn Nasr ve Taberan'da nispet ederek Hadisin Hasan olduğunu beyan etmiştir. Gelelim sahabe uygulamasına. Sahabe uygulamasında da Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın halifeli dönemindeki hukuklardan dolayı anlatacağız. İmam Malik'in Muvatas'ında gelen bir hadiste Saib bin Yezid şöyle dedi: Ömer bin Hattab radıyallahu anh, Ubey bin Ka'be Temim ed-Darî radıyallahu anh'a cemaate 11 rekat namaz kılmalarını emretti. İmam yüzlerce ayet okuyordu. Öyle ki biz kıyamın uzun oluşu sebebiyle bastonlara dayanmak zorunda kalmıştık. Namazdan da ancak şafak sökerken çıkabiliyorduk. Evet bu hadisin isnadı sağlamdır. Hadis sahihtir. Ayşe hadisine ve Cabir Abdullah hadisine de uygunluk arz etmektedir. İhtilafların nereden kaynaklandığı hususuna girmeyeceğim. Rivayetler tetkik edildiği zaman. Teravihin 8 rekat, 3 rekat da beraber ve haber 11 rekat toplam gece namazı kılınması görüşü daha isabetlidir. Şüphesiz Allah daha iyisini bilmektedir. Günümüzde insanların tadili erkana riayet etmeyerek ve sürat ile beraber 23 rekat teravih namazları kılmaları yaygınlaşmakta ve dar bir mesele olmaktadır maalesef. Halbuki bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnet olmayan iştir. Kıraat, ruku ve secdelerde acele ederek kılınan namazlar eksik bir namazdır. Bu kimi zaman onların namazlarını bozmakta ve namazın tüm heybetini alıp götürmektedir. Namazla Allah'a yaklaşmaya ve bu mübarek günleri değerlendirmeye çalışan bir Müslümana yakışan ve uygun olan hal bu, Allah'tan korkmaları. Ve pişmanlığın fayda vermeyeceği gün gelmezden evvel kendilerine çeki düzen vermeleri, özellikle de ibadetlerimize bir yön vermeleridir. Her hususta olduğu gibi bu hususta da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim örneğimizdir, önderimizdir. Asıl olan orucu ve diğer ibadetleri nasıl yaptığını araştırdığımız gibi teravihi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının nasıl ve ne şekilde ve kaç dakika tıkıldığı araştırılmalı ve başkaları terk etmiş olsa bile sünnete uyarak o ibadetten yerine getirmesi daha evladır diye düşünüyor ve bu şekilde insanlarınla davet ediyoruz. 8 rekattır teravih namazı. 3 katlar bitir kılınarak 11 kat kılınır. Ramazanda ve Ramazan dışında bu şekildedir diye görüşümüzü anaslara dayanarak belirttik. Ama bir şartla demiştik. Bu şart da hadislerin içerisine zaten geldi. Ayşe Validemiz hadisinde özellikle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle 4 kat kıldı ki Uzunluğundan ve güzelliğinden sorma. Teravih namazlarının uzun sürmesi rekat aletlerinin fazla oluşundan dolayı değil. Bilakis kıyamının, rükûsunun, secdesinin uzun olması ve tadil hakkının verilmesi sebebidir. Cemaat eziyet olmayacaksa, yük meşakkat olmayacaksa olabildiğince uzun tutmaktır. Eğer uzun tutamıyorsak da en azından rükûlarına ve secdelerine dikkat ederek yani tadil erkanı Yerine getirerek, hakkını vererek kılmaya gayret etmelidir. Bununla beraber alimlerimizin genelinin şu beyanını da hatırlatmakta fayda var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının uygulaması her ne kadar 8 rekat teravih ve 3 rekat bitir şeklinde 11 rekat ise de bunu kayıtlayıcı herhangi bir emri de yoktur aleyhissalatü vesselam. Yani teravih namazı 8 rekattan fazla kılınmaz, toplamda 11 rekattan fazla kılınmaz diye bir kayıtlaması da olmadığı için ve bu mübarek günlerde Allah'a ibadetle de yaklaşılacak değerli faziletli günler olduğu için ve hakkında alimlerimiz tarafından da daha fazla kılınabilir görüşleri olduğu için 20 rekat veya imam Malik'in e olan kabul ettiği 36 rekat teravih kılınabilir diyen alimler var. Bu usta hatırlatmış olalım. Teravih namazı sünnette 8 rekattır. En faziletli olan iş peygamberimiz sünnetine uyarak 8 rekat kılmaktır. Ama tadili erken riayet ederek, kıyamı uzatarak ve rekatların süresini uzatarak 8 rekat teravih kılmaktır. En faziletli olan budur ama kısa kıraatlerle mutlaka tadili erken riayet ederek, adet arttırarak da teravih namazı kılmakta bir veis yoktur diyor alimlerimiz. Biz de bu hususu bu şekilde beyan etmiş olalım. İkinci mevzumuz sahur idi. Kardeşlerim sahur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in diliyle teşvik edilen çok değerli bir yemektir. Aynı zamanda da Ümmet-i Muhammed için önemli bir kıstastır. Şöyle ki İmam Müslim'in sahinde geldiği üzere Amr İbn As teala, şöyle dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurdu işittim. Bizim orucumuzla ehli kitabın yani Yahudi ve Hristiyanların orucunu ayırıcı fasla sahur yemeği yemektir buyurur. Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet Müslümanların oruçlarıyla Müslüman olmayanlar oruçlar arasındaki ayıraç Gösterge sahur yemeğidir. Dolayısıyla Müslüman bir kimsenin olabildiğince sahur yemeğine iltizam göstermesi gerekir. İmam Taberani'nin Mu'ca mülkebirinde gelen sahih bir hadiste şöyle buyurulmakta bereket üç şeydedir. Cemaatte, kiritte ve sahurda. Sahur yemeğinde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bereket olarak nitelendirdiği sahuru terk etmek sünnete aykırıdır. Çünkü sahur yemeği sünnete uymaktır. İnsanlar için oruçta elbette güçlük vardır ancak sahur hadiste buyurulduğu gibi bereketlidir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haydi bereketli gıdaya sözüyle sahura işaret etmiştir. Gene bir başka hadiste Ahmet'in müslimde gene sahip bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahur bereket yemeğidir. Biriniz bir şey bulamayıp bir yudum su içse bile onu terk etmeyin. Çünkü Allah ve melekleri sahur yemeği yiyenlere salat ederler. Yani Allah Mağfiret eder sahur yemeği yiyenleri. Melekler de sahur yemeği yiyenlere dua ederler. Mağfiret duası yaparlar. İmam Bukhari ve Müslim sayında gelen bir hadiste Enes-i Malik'ten aktarılıyor. Nebiya sallallahu aleyhi ve sellem sahur yemeği yiyin, çünkü sahur yemeğinde bereket vardır buyuruyor. İbn-i Abbas sallallahu gelen İbn-i Hibban ve Taberani hadisinde Nebiya sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyordu. Biz nebiler topluluğu sahuru geciktirmek olabildiğince fecire yakın vakitte yemek Hemen iftar etmek ve namazımızda sahallerimizi, solerlerimizin üzerine koymakla emrandık, buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Sahur yemeği kardeşlerim, berekettir. Bu bereketten istifade etmeye çalışmak için sahura kalkmak ve özellikle de kalkınca iki dekat gece namazı kılarak o anı daha da anlamlı hale, daha da fazilet hale getirmek bizim elimizde sahurun müstehap olduğuna, onu terk eden ise günah olan adına ümmet icma etmiştir. Diyelim ve bugünkü ses kaydımızı bitirelim. Allah Azze ve Celle bizleri sevdiği ve razı olduğu amellere muhafak olsun, sevdiği ve razı olduğu amellere sevdirsin ve kolaylaştırsın. ve katında iwaletlerimizi makbul etsin Azze ve Celle. ve illa